Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Vuslan Uygar Özdemir. Günaydın. Hatırlayacağınız üzere Gezi Parkı dilinişine aktif bir şekilde katılan Mehmet Ali Alabora hükümet tarafından hedef gösterilmiş örgüt kurmakla suçlanmıştı. Telgrafhane.org'un haberine göre ünlü oyuncuya hükümete karşı silahlı isyan iddiasıyla soruşturma açıldı. Habere göre Başbakan Erdoğan'ın başta yeni şafak olmak üzere hükümete yakın medyanın hedef aldığı isimlerden olan Mehmet Ali Alabora'nın Gezi protestolarındaki rolü mahkeme konusu oldu. Akit gazetesinin haberine göre TMK 10. madde ile görevli Cumhuriyet Savcısının Mehmet Ali Alabana'nın Türk Ceza Kanunu'nun 313 maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyan suçunu işlediği gerekçesiyle, Soruşturma yürüttüğü öğrenildi. İddiaya göre Mehmet Ali Alabora 20 yıl hapis istemiyle yargılanacak. TCK 313-1 maddesinde halkı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı bir isyanı tahrik eden kimseye 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilir. İsyan gerçekleştiğinde tahrik eden hakkında 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına hükmü olunur. deniliyor. Mehmet Ali Alabora 20 yıl hapis talebiyle yargılanacak. Alibora'nın Önümüzdeki günlerde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde TMK 10. maddeyle görevi Cumhuriyet Savcısına ifade vereceği bildirildi. Hatırlarsınız Levent Kazak bu iddialar üzerine Change.org'da bir kampanya başlatmıştı. Muhatabı ise Abdullah Gül olan kampanyanın talebi Mehmet Ali Alobara'ya yönelik sürdürülen bu linç kampanyasının sona ermesiydi. Levent şöyle diyor, Gezi Parkı'nda ne olduğunu bir türlü anlamak istemeyen bu anlayışın Mehmet Ali Alobara'ya yönelik saçtığı bu nefret yüklü söylem Son derece tehlikeli boyutlara gelmiş, onu sivil ölüme mahkum etme çabaları hızlandırılmıştır. Bu linç projesini, bu sindirme çabasını sürdüren sorumlulara sesleniyoruz. Yeter artık, suç işliyorsunuz. Hukukçulara, medyaya, köşe yazarlarına sesleniyoruz. Bu suça, bu lince lütfen sessiz kalmayın. Mehmet Ali'nin kimliğinde hepimizi hedef alan bu nefret diline karşı bir araya gelelim ve karşısında duralım. Mehmet Ali Bora neyse biz de o yüz diyerek tepkisini belirtmişti. Kampanyayı hatırlamak veya hakkında daha fazla bilgi almak için change.org/taksim/memedali.alabora adresini ziyaret edebilirsiniz. Muhatabı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı olan bir kampanya var sırada. Kampanyayı başlatan Barış Çınar'ın talebi nükleer santrallerden vazgeçilmesi ve yenilenebilir enerjiye geçilmesi. Barış diyor ki Fukushima felaketinden sonra bir kez daha dünya için ne kadar tehlikeli olduğu ortaya çıkan ve Almanya, Japonya gibi nükleer santrallerle enerji elde etme konusunda önde gelen ülkelerin nükleer programlarını çöpe atıp tüm enerji yatırımlarını yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptıkları bir dönemde ülkemizin nükleer santral kurulumlarına üç koldan saldırması tamamen yanlış ve sorunlu bir karardır. Güneşin ve rüzgarın bu kadar bereketli olduğu ülkemizde nükleer güç santral kurma planlarından vazgeçilmeli ve ülkemizin pek de zengin olmayan maddi kaynakları, vatandaşların vergileri bu çöp teknolojinin ithalatı için harcanmamalıdır diyerek, Sinop ya da Mersin özelinde bu santrallerin neden yapılmaması gerektiğini şu şekilde anlatıyor. Yaz turizminin son derece hareketli olduğu Mersin yöresinde ve doğanın bu kadar canlı olduğu Sinop yöresinde, nükleer santral planlamak, cennette bomba imal etmek demektir. Bu yöreler endemik bitki türleri,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 düzenli olmasını ve otobüsler için balık istifine dönmüş insanları bu çileden kurtaracak bir ulaşım sistemine kavuşmasını istiyoruz." diyor ve modern şehircilik anlayışında da büyük katkısı olacağını söylemiş kendisi. Evet, bir başka ulaşım kampanyasına geçelim. Can Gül Dinçer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İETT Genel Müdürü Doktor Hayri Baraçlı ve Ulaşım Koordinasyon Müdürü Adil Kara İsmailoğlu'na sesleniyor. Diyor ki: Aylık mavi akbil fiyatının düşürülmesi ve geçiş hakkının sınırının kaldırılması gerekiyor. Cengül aylık mavi akbil kullananların 155 lira gibi bir fiyatta 180 geçiş hakkına sahip olduklarını ve bu hakkın önceden sınırsızken sonra 200 geçiş hakkıyla daha sonra da 180 geçiş hakkıyla sınırlandırıldığını söylüyor. Ve diyor ki gittikçe azaltılan bu geçiş hakkı ay sonunda insanları günlük mavi akbil veya haftalık mavi akbil almaya zorlamaktadır. Her gün çok uzaklarda işe gitmek zorunda kalan insanların tek kolaylığı olması gereken ama artık bu durumdan çok uzakta kalan aylık tam akbile ödenen fiyatın asgari ücretli çalışan insanların maaşları da düşünüldüğünde ne kadar yüksek olduğu ortaya çıkacaktır. Bu yanlış ve insanları soymaya yönelik sistemden mağdur olan ya da olmayan duyarlı bütün insanların imzalarını bekliyorum diyor Cangül Dinçer. Evet, günün son haberine geldik. Konusu kredi ve yurtlar kurumu bursları. Kampanyaya NİDE'den Müjen Duru Türk başlatmış. Muhatabı kredi yurtlar kurumu olan kampanyanın talebi, burs verirken istenilen şartların azaltılması. Müjen demiş ki, 300 lira burs vermek için bireyin ailesinin ekonomik açıdan dibe vurmuş olması bekleniyor. Oysa belki ailenin kazancı kendine zor yetiyor. Belki birey elinden geldiğince yük olmadan okumak istiyor. Beni bir birey olarak değerlendir, diyor Müjan ve bireysel hakları için harekete geçmişim. Sizin de istediğiniz değişim rüzgarları essin, esen kalın. Hemen şimdi, gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler...